Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hazreti Rasûl'ün örnekliği başlığında, ana başlığında başladığımız ve geçen haftalardan beri sunduğumuz sunumun 18.'sini bugün sunacağız inşallah. Mekke'de gelen hükümler 8. bölüm konu şefaat. Bugün şefaatle ilgili Mekke'de gelen hükümleri ve ayetleri, bu ayetlerin ortaya çıkardığı sonuçlar üzerine bazı değerlendirmeler yapacağız. Kökeni Arapça olan şefaat kelimesinin sözlük ve lügatlarda nasıl geçtiğine bir bakalım. Türkiye'de basılı devletin çıkardığı, Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı Türkçe sözlükte Arapçadan Türkçe'ye geçen kelime olarak şefaat kelimesi şu şekilde anlamlandırılmış. Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle Tanrı arasında Peygamberin yaptığı aracılık. Bu şekilde bir tanım getiriyor Türk Dil Kurumu. Arapça kelimelerin asıllarına yönelik lügat çalışması yapan Ferit Develoğlu lügatında ise birinin suçundan geçilmesi veya dileğinin yerine getirilmesi için edilen aracılık olarak nitelendirilmiş. Sözlük olarak ve lügat olarak Türkiye'de kullanılan şefaat kelimesinin bu anlamları yanında tesir ve meal çalışmalarında benzeri anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. Sözlük lügat ve Müslümanların kültürel kitaplarında geçtiği anlamıyla şefaat, suçlu da cezalanacak duruma gelmiş ve hakkında ceza verilmiş biri için araya girmek, onu cezalandırmaktan kurtarmak veya cezasından bağışlatmak olarak anlaşılıyor. Yani temel şefaat kelimesindeki temel anlam bütünlüğü, önce bir suçlu var ortayada, bu suçlunun cezası, hükmediliyor, hükmedilen ceza uygulanmadan önce araya birileri giriyor ve onun suçunun bağışlanmasını ve cezasının uygulanmamasını sağlıyor. İçinde yaşadığımız kültürde de zaman zaman dil düşmesi gibi de olsa şefaat kelimesinin dini kültürel anlamın dışında da kullanıldığı görülmekte, dini konuları ele almayan bazı hikaye, roman gibi kültürel kitaplar da Şefaat kelimesi birine bir başkasına karşılık kefil olma anlamında kullanıldığı görülmektedir. Ancak dine ait kültürel kitaplarda Müslümanların genelinin anlayışında Müslüman olup da Allah katında hesapta suçlu çıkanlara peygamberin, alimlerin, şeyhlerin kefil olması bu kefilliğe istinaden suçlu olanın Allah tarafından cezalandırılmayarak bağışlanması ve cennete konulması olarak dillendirilmektedir. Bugüne kadar şefaat kelimesini el alan, inceleyen ve şefaat kelimesinin Kur'an'daki ayetlerin tefsirlerini yapan birçok bilgine göre, Müslüman alim diye bilinen zatlara göre, şefaat kelimesinin anlamında huzurdaki hesapta, ayetteki hesapta suçlu çıkan insanların, müminlerin, Müslümanların cezaları verildikten sonra Cehenneme gönderilirken araya şefaatçiler girip onların suçunun bağışlanması ve cehenneme değil cennete konulmasını sağlaması olarak dillendirilmektedir. Bunu yapanlar da peygamber olacak, başta alimler, şeyhler olacak şeklinde anlatımlar var. Şefaat kelimesi Kur'an ayetlerinde geçmekte. Bu çalışmada şefaatle ilgili Mekke döneminde gönderilen ayetleri el alacağız. Bu noktadan inceleyeceğiz. Medine'de bölümünde ise Medine'de geçen ayetleri ele alacağız. Yani iki dönemi birbirinden ayrıtacağız. Çünkü Mekke döneminde şefaatle ilgili ayetler putperestler üzerine gelmekte. Temelde ileride göreceğiz. Medine bölümünde ise şefaat kelimesi genelde Yahudi ve Hristiyanlar üzerine indiği için o konuları birisi putperest, birisi ehli kitap formasyonunda değerlendirileceği için ikisinden farklı olarak el almakta yarar var diye düşündüm. Mekke dönemindeki gelen ayetlerde şefaat kelimesinin geçtiği ayetleri incelerken surelerin nuzul sırasını esas aldım. Amacım ayetlerin nuzul seyrinde şefaat kelimesinin nasıl geçtiğine dikkat etmek, bu konuda dikkati çekmek, hangi boyutlardan hangi boyutlara şefaat anlamını değişiyor bu konuyu izleyelim amacını bitmekte. Müttesir suresi Nuzul sırasına göre dördüncü sırada gelmekte. Müttesir suresinin 32-56 ayetler arasında 56 dahil. Allah hayır hayır aya and olsun ki dönüp gitmekte olan geceye ağarmakta olan sabaha and olsun ki o büyük musibetlerden biridir. Sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için insanlık için uyarıcıdır her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içinde sorarlar günahkarların durumunu. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Diye onlar şöyle cevap derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Dalıp gidenlerle beraber birlikte dalıyorduk. Ceza gününde yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı.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 dileyen öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan odur. Mağfiret sahibi de odur. Nuzul sırasına göre 23. sırada olan Necm suresinde ise 19 26 ayetlerinde 19'dan 26 dahil 26'ya kadar olan ayetlerde gördünüz mü o ve uzayı ve üçüncüleri olan ötkini, menatı Demek erkek size, dişi ona öyle mi? O zaman bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyarlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan her arzu ettiği şeye sahip midir? de.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 51-52-53. ayetlerinde Allah, O kafirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Dünya hayatı onları aldattı. Onlar, bu ile karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Onlar tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya geri döndürülmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitti.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 siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Dediler ki, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğden başka bir şey değildir. Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız.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 Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici Allah, hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işlemezsin. O gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. 47. sıradaki Şuara Suresinin 90'dan başlayıp 103 ayeti dahil, ayetlerinde Allah, cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. Onlara Allah'tan gayrı taptıklarını sani nerede denilir? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? Onlar ve azgınlar oraya tepe taklak atılırlar. İblis ve bütün orduları orada birbirlerine çekişerek şöyle derler. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Bunda elbet büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. 51. sıradaki Yunus suresinin 1. 2. 3. 4. ayetlerinde, Elif, Lam, Ra, işte bunlar, hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları uyar, iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahiy etmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin, Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın gerçek bir vadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O mahlukatı önce yaratır. Sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için geri çevirir. Kafir olanlara gelince inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır. Yine Yunus suresinin 18. ayetinde Allah Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa! O onların ortak koştuklarından ...uzak ve yücedir. 55. sıradaki Enam suresinde ise... ...70 ve 71. ayetlerinde Allah... ...dinlerine bir oyuncak ve bir eğlence edinen... ...ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak... ...kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin... ...felakete uğramaması için Kur'an ile nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne dost ne de şefaatçi var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 şeytanların saptırıp, şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geriye mi döndüreceğiz? De ki, Allah'ın hidayeti, doğu yolun takensidir. Bize, alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Yine Enam suresinin 92, 93 ve 94. ayetlerinde Allah bu, Ummul Kura ve çevresindekilere uyarman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ummul Kura, Mekke için kullanılan bir ünvan. Yani eğer ümvanı bir kenara bırakıp ismini söylersek, bu ayetler Mekke ve çevresindekilere uyarman için sana indirdiğimiz kendinden öncekilere doğrayıcı mübarek bir kitaptır diyebiliriz. Airete inananlar, buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahiy edilmemişken bana da vah yolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim var? O zalimler ölümün dalgaları içinde melekler de pençelerini uzatmış onlara, haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlik taslamanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız derken, onların halini bir görsen, andolsun ki,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 59. sıradaki Zümer suresinin 43. ve 44. ayetlerinde ise, Yoksa onlar Allah'tan başkasına şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. 60. sıradaki Mü'min suresinde ise 16-17-18. ayetlerinde Allah o gün onlar huzura gelirler, onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhar olan tek Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşan gün hususunda onlara uyar. Çünkü o anda, dehşet içinde, yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Artık zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçileri vardır. 63. sıradaki Zuhru suresinin 85-86-87. ayetlerinde Allah,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 Kendilerinin kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl çevriliyorlar? 73. sıradaki Enbiya Suresinin 21'den başlayıp 29. ayetine kadar, 29. ayet dahil, ayetlerinde Allah şöyle diyor. Yoksa yeryüzünde bir takım tanrılar edindiler de onları tanrıları mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki aşın sahibi Allah onların yakıştırdığı sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlar için sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım tanrılar mı edindiler? De ki, haydi delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Hayır, Onların çoğu hakkı bilmezler. Bu yüzden de yüz çevirirler. Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahiy etmiş olmayalım. Rahman, evlat edin dediler, haşa. O bundan münezzehtir. Bilakis evlat olarak isnat ettikleri insanlık için uyarıcıdır lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Ondan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini içinde arkalarındakini de bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Onlardan her kim Tanrı o değil benim derse biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. 75. sıradaki Secde Suresinin 1-2-3-4. ayetlerinde Allah elif Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. Onu peygamber kendisi uydurdu diyorlar. Öyle mi? Hayır. O senden önce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 84. sıradaki Rum suresinin 7'den başlayıp 15. ayetleri de Allah şöyle diyor. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar tamamıyla gafildirler. Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu radlerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı ki onlar kendilerinden daha güçlüydiler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirdi. Zaten Allah onlara zulm edecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alay alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. Allah ilkin mahlukunu yaratır, sonra bunu tekrarlar. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün günahkarlar susacaklardır. Ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar, ortaklarını da inkar edecekler, kıyamet kopacağı gün, işte o gün, birbirlerinden ayrılacaklar, iman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır. Evet, Rum Suresi ile birlikte, Mekke'de inen, içinde şefaat kelimesinin geçtiği bütün ayetleri okumuş, ve bu süreleri elden geçirmiş olduk. Şimdi ben bu çalışmayı yaparken sadece şefaat kelimesinin geçtiği ayetleri okumadım. Ayetlerin önceki konularını ve sonraki konularını da iç içe katarak okumaya çalıştım ki şefaat kelimesi hangi konular üzerine hangi ifadeler üzerine gelmiş ve hangi sonuçları getirmiş. Görelim. Bunu izleyelim istedim. Çünkü ancak o zaman Ayetlerin siyah ve sibakının nereye vardığı, nereyi amaçladığı, konusunun anlamının ne olduğu noktasında bize bir anlam ifadesi kazandırır. Mekke'de inen sureler içerisinde, en son sure, şefaat kelimesinin geçtiği en son sureler, secde suresi ve rum suresi. Allah bu secde ve rum suresinde şefaatle ilgili konuları kesin bir hükme bağlıyor. Secde suresinde diyor ki, Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Bundan önceki ayetlerde işte, dilediğine izin verir, ancak Allah'ın izin verdikleri şefaat eder gibi ifadeler var iken Mekke'de inen ve sondan ikinci, şefaat kelimesinin geçtiği sondan ikinci sure olan, bu ayetlerde Allah kesin bir hüküm koyuyor. O gün Allah'tan başka, ne bir dost, ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Diyor. Son surede ise daha farklı ve daha çarpıcı bir şey söylüyor. Şimdi onu okuyalım tekrar. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün, günahkarlar susacaklardır. Ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Yani onların dünyada şefaatçi olarak gördükleri, Allah'a ortak olarak gördükleri hiçbir kimseden, hiçbir varlıktan o gün ses çıkmayacak, şefaatçi çıkmayacaktır. Yani onlar demeyeceklerdir Allah'ın huzurunda. Biz onlara şefaatçiyiz demeyeceklerdir. Zaten onlar ortaklarında o gün inkar edeceklerdir. Yani bu ifadeyle geçen ayetteki anlamdaki ayetler Kur'an'da birçok yerde var. O gün hesap günü ortaklar, ortak koşulanlar, ortak koşanlar birbirine düşeceklerdir ve ortak koşulanlar ya Rabbi onların bizi ortak koştuğundan bizim haberimiz yoktu diyecekler. Suçu ortak koşanlar atacaklardır. Ortak koşanlar ya Rabbi onlar bizi azdırdı diyecekler. Suçu onlara atacaklardır ve böylece Allah da onlara huzurunda çekişmeyin diyecektir. Bu ayetleri hatırlıyorsunuz. İşte Mekke'de inen şefaat kelimesinin geçtiği son suredeki, Rum suresindeki bu ayetler dikkat çekiştir. İşte şefaatin el alındığı ve arka arkaya geldiği bu surelerde Allah önce işte bazıları izin verecek, izin verdiklerim şefaat edecek, bazılarına söz vereceğiz, onlar konuşacak Demesine rağmen son bölümlerde gelen ve Mekke'de sonlarda gelen surelerde Allah şefaatçinin ancak kendisi olduğunu, kendisinden başka şefaat edecek kimsenin olmadığını ve o gün hesap günü şefaat edeceklerin, dünyada insanlara göre şefaat edeceklerin, o gün insanlardan, o suçlardan ayrılacaklarını ve suçların da İnkar edenlerin de susacaklarını, konuşamayacaklarını, böyle bir talepte bulunamayacaklarını, yani Allah'ın huzurunda, Ya Rabbi bizim şefaatçilerimiz var, onlar bak bize kefil olacak diyemeyeceklerini ve aralarında bir tartışma çıkacağını ve birbirinden ayrılacaklarını ifade etmekte. Ve Kur'an'ın başka yerlerinde olan ayetlerde ise okuyanlar biliyor, şu anlamda ayetler var. O gün onlar hesap günü. Ortak koşulanlar, Allah'a diyecekler ki, Ya Rabbi, onların ortak koşmasından bizim haberimiz yoktu. Ortak koşanlar ise, Ya Rabbi, onlar bizi azdırdı, biz onun için suç işledik diye çekişmeye başlayacaklar. Birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Ve Allah da onlara huzurunda çekişmeyin diyecektir. Huzurunda kavga etmeyin. Şimdi, Ayetler, Mekke'de gelen ayetler putperestlerin şefaat anlayışlarına cevap vermekte. Evvela işin özünde bu var. Ayetlerin özünden çıkan anlamları sırlamaya kalkarsak, maddeleştirmeye kalkarsak bunları tek tek şöyle alabiliriz. Birincisi, şefaat konusu geçen ayetlerin hiçbiri Müslümanlarla ilgili değil. Yani Mekke'deki inen, İçinde şefaat kelimesinin geçtiği ayetlerin hiçbiri Müslümanların tavırlarıyla, davranışlarıyla, inançlarıyla alakalı değil. Tersine Mekke'deki putperestlerin, Allah'a ortak koştukları putların şefaat yetkisi olduğunu, onların huzurdaki hesapta kendi lehlerine şefaat edeceklerine dair iddialarına karşılık Allah putperestlere cevap vermektedir. Müslümanların böyle bir derdi, böyle bir sorgusu, şefaatle ilgili böyle bir problemi olmamıştır. Böyle bir şey yok. Mekke'de inen bütün ayetler, şefaatle ilgili bütün ayetler, putperestlerin şefaat anlayışına karşılık verilmiştir. Onların şefaat anlayışları çeşitli konulardan ele alınmıştır. Değilse hiçbir şekilde Mekke'de o gün Müslümanlar şefaatle ilgili kafalarında bir problem olmamıştır öyle bir şey yoktur. Onun için ayetlerin siyak ve sibakının nereye gittiğini anlayabilmemiz için sadece şefaat kelimesi geçen ayetleri değil, o ayetlerin önündeki ayetleri de 5, 6, 7 ayet önce alarak, sonrasını da ele alarak bir konu bütünlüğü içinde ayetleri ortaya koymaya çalıştım ki, görülsün diye. Çünkü şefaat konusunun geçtiği ayetler, önceki ayetlere bağlı olarak, Kime, kimin hangi düşüncesine, kimlerin hangi düşüncesine cevap verdiğine ilişkindir. Ancak her zamanki düşünen yanlışlık, Müslümanların genelde her zaman düştüğü yanlışlık, konu içinden bir ayeti çekip alıp, o ayeti tek başına kelimelerin üzerinden veyahut da tarihi kültürün üzerinden giderek yorumlamasıdır. Halbuki bu yanlıştır. Hiçbir şey, hiçbir cümle bir konu bütünlüğünün içinden alınıp tek başına değerlendirilemez. O zaman o cümlenin bir anlamı yoktur. Şefaat geçen ayet bir cümledir. Bu cümleyi tek başına alıp ondan önceki konu neydi, neler söylenmişti de şefaatle ilgili Allah ayeti arkasına getirdi. Bunu görmeden, o şefaat ayetinin hangi konu üzerine indiğini görmeden şefaat anlaşılmaz. İşte onun için okuduğum bütün bu ayetlerde önceki bölümlerini okudum. Ne gördük? Şefaat kelimesinin geçtiği her ayet, inkarcıların iddialarına karşılık gönderilmiştir. Putperestlerin şefaat anlayışlarına karşılık gönderilmiştir. Ve şefaat kelimesinin geçtiği ayetlerden sonraki ayetlerde onlara cevap verilmiştir. Okuduğumuz ayetlerde şu görülüyor, bu konuların hiçbirisi Müslümanlarla ilgili değildir. Tamamıyla putperestlere aittir. İkincisi, Allah dini inkar eden put hesap günü başlarına gelecekleri sıraladıkça, yani Allah inkarcılara, ey inkarcılar, hesap günü başınıza şunlar gelecek diye, onların başına gelecekleri sıraladıkça, cezalarına sıraladıkça, put kendilerine bir şey olmayacağını, inandıkları putlarının Allah'ın dostları olduğunu, hesap günü şefaat ederek, kendilerine şefaat ederek onları kurtaracaklarını söylüyorlardı. İddiaları buydu. Mekke'de Müslümanların böyle bir iddiası yoktu. Mekke'de bu iddia putperestlere aitti. Putperestler böyle iddia ediyordu. Hz. Resul gelen ayetleri putperestlere okudukça ve bu ayetler içerisinde hesap günü geçince bu hesap günde cezalandırılacaklar inkar edenler, putperestler cezalandırılacaklar bu cezalar okundukça yüzlerine onlar diyorlardı ki hayır biz cezalanmayacağız. Niye? Çünkü bizim putlarımız Allah'ın yanında bize şefaat edecekler ve bizi kurtaracaklar diye inanıyorlardı. Bu iddia putperestlere aitti. Müslümanların böyle bir iddiası yoktu. Putperestlerin bu iddiasına karşılık Allah bunun üzerine onlardan delil istiyor. Siz bazılarına şefaat yetkisi verdiniz. deliliniz ne diyor? Getirin delilinizi. Bu iddialarını neye göre söylediklerini soruyor ayetlerde. Bir okuduk işte gördük. Putperestler ise putlarının Allah katında şefaata yetkili olduğunu iddia ediyorlardı. Allah ise putperestlere şefaat edecekler ancak kendisinin izin verdikleri olduğunu söyleyerek putlarına böyle bir izin vermediğini ifade ediyordu. Eğer diyor bir Allah şefaat edecek olursa ben izin veririm bense putlara izin vermedim. İzin verdiğime dair, onların şefaat ilgisi olduğuna dair bir delil getirin diye putperestlere sorgulama gönderiyordu Allah ayetlerinde. Putperestlerin inandıkları putlara hiçbir şekilde şefaat etme konusunda izin verilmediği Allah ayetlerinde dilediklerimiz şefaat edecekler derken bu ifadeyi Müslümanlara değil, putperestlere söylüyor. Hiçbir kimseye hiçbir varlığa da şefaat hakkı vermediğini ifade ediyordu. Üçüncüsü, putperestlerin putları tarafından, Allah'ın hesabından kurtarılacaklarına dair inançları, Allah tarafından asla kabul edilmemişti. Böyle bir şey kabul edilmiyor, yok. İşte ayetleri okuduk. Hiç kimse bir başkasının hesabından sorumlu değildi. Hiç kimse hesap günü Allah'ın yardımı olmadan hesap gününden kurtulamayacaktı. Eğer bir kişi Allah'tan başkasının yardımıyla hesaptan kurtulacağına inanıyorsa, Allah ayetlerinde bunu kabul etmiyordu. Dördüncüsü ayetlerde ne Rasulün, ne de rasullerin, ne de Müslümanların içinden bazılarının Allah katında Müslümanlara şefaat edeceğine dair hiçbir ifade geçmiyor. İşte Mekke'de inen surelerdeki şafaat kelimesi geçen bütün ayetler okudum. Bu ayetler içinde Resullerin şefaat edeceğine dair Müslümanlar içindeki bazı Müslümanların Müslümanlara şefaat edeceğine dair bir ifade okumadık. Hiçbir şekilde. Böyle bir şey yok. Ayetlerde Resullerin şefaat hakkı vardır. Bazı Müslümanların şefaat hakkı vardır. Gibi bir ifade geçmedi. Dolayısıyla Kur'an'a inandığını söyleyen insanların Allah Resulü'nün şefaat hakkı var demesi neye göre? Müslümanların bazı Müslümanların şefaat hakkı var demesi niye göre? Bütün Mekke'de inen ayetleri okuduk. Bu ayetlerin içerisinde hiçbirinde Allah Resulüne şefaat hakkı verdiğine dair, Müslümanlara şefaat hakkı verdiğine dair bir ifade göndermedi. Böyle bir ayet yok. Bazı Müslümanlar kendi yorumlarıyla ayetlerde izin verdiklerimiz şefaat edecek ifadesi geçince, ha tamam, madem ki Allah bu izin verdiklerimiz şefaat edecek diyor. Öyleyse şefaat için bazılarına izin verilecek hükmü çıkararak, bu hükümden giderek, işte Resul'ün de şefaat hakkı var, Müslümanların da şefaat hakkı var diyor. Halbuki bu ayetin hükmünden böyle bir yorum çıkmaz asla. Kaldı ki bu ayet Müslümanlara karşı söylenmiş değil. Bu ayet bizim putlarımızın şefaat hakkı var Onların şefaat yetkisi var diyen putperestlere karşılık Allah, ben onlara izin vermedim. Ancak benim izin verdiklerimi şefaat edecek diyor. Ama Allah kime izin verdiği noktasında, kimlere izin verdiği noktasına hiçbir ayet göndermiyor. Dolayısıyla bir muhakeme, bir mantık olarak putperestlerin iddiasına çürütmek için bu ayetleri gönderiyor. Müslümanlarsa bu ayetten kendilerine vazife çıkarıyor. Madem ki Allah şefaat konusunda bir izinle bahsediyor, öyleyse Allah izin verecek, e kime verecek? Allah Resulüne verecek, Müslümanlara verecek, Allah bazı değerli alimlere, zatlara verecek diye, Müslümanlar kendi kendine vazife çıkarıyorlar. Kendi kendilerine. Zanına göre vazife çıkarıyorlar, gaybı taşlıyorlar. Halbuki Müslümanlara gaybı taşlamak yasaklanmıştı. Beşincisi, Müslümanların Mekke bölümü incelendiğinde, Müslümanların düşüncelerinde, davranışlarında şefaat beklentisinin olmadığını, aksine putperestler bize şefaat edilecek dediklerinde, Allah'tan başka şefaatçinin olmadığını ifade eden ayetleri okuyarak Müslümanlar cevap veriyordu. Yani Müslümanlar şöyle demiyordu putperestlere, putperestler bu Laat, Menat, Uzza ve diğer putlar bize şefaat edecek dediklerinde, Müslümanlar dönüp de onlara şöyle demiyordu, siz inkar edip dururken size niye şefaat edilsin ki? Esas biz Müslümanız, Allah'a inananız, Allah'a inkar etmiyoruz. Eğer bir şefaat edilecek varsa bize şefaat edilecek demiyorlardı. Böyle bir iddiaları yoktu Müslümanların. Hiçbir yerde geçmiyor. Ne hadislerde geçiyor ne başka yerde geçiyor. Ne ayetlerde geçiyor. Tersine Müslümanlar, putperestler şefaat olduğuna dair, kendilerine şefaat edileceklerine dair İddia ettiklerinde Allah'tan gelen bu ayetleri okuyorlar ve diyorlardı ki Allah'tan başka şefaatçi yoktur diyorlardı. Müslümanların kendileri bizzat Allah'tan başka şefaatçi olmadığına inanıp ne Resul'ün ne de kendi içlerinden bazılarının şefaat yetkisi olduğuna o gün Mekke'de Resul ve ashabı inanmıyordu. Böyle bir iddia yoktu. Böyle bir inanç da yoktu. Altıncısı Allah kesin bir şekilde hesap günü kendisinden başka şefaatçi olmadığını, hiç kimseye şafaat yetkisi vermediğini ayetlerinde belirtiyor. Özellikle Mekke sonunda inen ayetlerde bu hükümleri kesinleştiriyor. Gönderdiği rasullerini de emirlerini yerine getirmediğinde hesaba çekeceğini ayetlerde ifade ediyor. Yani bırakın rasullerin şafaat yetkisi. Tam tersine ayetleri okuduğumuzda ne görüyoruz? Eğer rasuller emirlerini yerine getirmezse onları hesaba çekeceğini ifade eden ayetler gönderiyordu. Allah kendisinden başka şefaatçi olmadığına dair ayetlendirirken, hiçbir rasul çıkıp da Allah böyle diyor ama kusura bakmayın benim de şefaat yetkin var diyemezdi. Dediği zaman ayete muhalif olur ve Allah onu hesaba çekerdi. Nitekim Allah ayetlerinin muhalif olduğu zaman, ayetlerinin emrini yerine getirmediği zaman, rasullerini hesaba çekeceğini, sık sık ihtar ederek, ayetlerini belirtiyordu. Böyle olmasına rağmen, kendileri hesaba çekilecek kişilerin, başkalarına kefil olmasının mantıksızlığını, ayetler belirtirken, insanların illaki bir şefaatçi inanmaları, anlamda. Bazı insanlar, şefaat düşüncesiyle, insanlar üzerine egemen olurken, yani, siz suçlusunuz. Hani Hristiyanların bir mantığı var. Hristiyanların mantığı insanlar suçlu doğar. Ancak Hz. İsa çarmağa gelerek bu suçu kefaretini ödemiştir. İşte Hz. İsa'nın bu suçun kefaretini ödemesi karşılığında bunun karşılığında bir diyet vardır. Bu diyet nedir? Hz. İsa'ya inanın, ona inanın, işte Meryem'e inanın, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanın, rahiplerine, işte, haamlarına tabi olun şeklinde genel bir düşünce tarzı var. Buradan ne çıkıyor? Buradan şu çıkıyor. İnsanları belli bir amaca yönelik bir şekilde suçlu koymak, suçlu bırakmak ve bu suçtan kurtulabilmek için mutlaka bir şefaatçiye ihtiyaç duyurmak. Bu din termolojisinde insanı aciz bırakmak ve bu aciziyetinde bazı varlıklara o insanı köle kılarak, o aziyetinden kurtaracağını, onların kurtaracağına inandırarak, onlara tabi kılarak, onların emrine vererek köle bir hayatı sürdürmeyi sağlamak. Ve böylece köle kıldıkları insanlar üzerinden çıkar sağlamak. İşte toplumlarda, geçmişte baktığımız zaman putperestlerde, ileride Medine döneme gelince, Yahudi ve Hristiyanların şefaat anlayışına baktığımız zaman, Yahudi ve Hristiyanlardaki şefaat anlayışında ve bugün Müslümanlara baktığımız zaman Müslümanların şefaat anlayışında ne vardır? Aynı düşünce vardır. Toplumların üzerinden, inananların üzerinden çıkar sağlayabilmek için bir şefaatçi grup üretilmiştir. Bu şefaatçi gruba o insanları köle kılabilmek için şefaatçilik anlayışı üretilmiştir. Böylece insanlar Allah'a bağlanacaklarına, kula kulluktan kurtulacaklarına la deyip Allah'tan başka ilah ve otorite kabul etmeyeceklerine, böyle bir inanca sahip olacaklarına dair dinin temel kaidesi yerle bir edilerek insanlar Allah'a bağlanmayacak, insanların düşüncelerinde, inançlarında kula kulluk düşüncesi hakim olacak ve insanlar bazı gruplara, bazı insanlara sürekli bir kölelik hayatı yaşayacak. İşte bu şefaatçilik düşüncesinin Ortaya çıkış mantığı bu. İnsanların üzerinde bir egemenlik unsuru, bir burjuva sınıfı yaratabilmek için şefaatçilik düşüncesi maalesef putperest toplumlarda da, ehl kitap toplumlarda da ve bugün Müslümanların kültüründe de üretilen bir kavramdır. Allah da her peygamber gönderdiğinde bu şefaatçilik düşüncesini reddetmekte ve insanların iradesi üzerine böyle bir affedici, bağışlayıcı ve aracı olacak kurum, şefaatçilik kurumu olmadığını ifade etmekte ve kendisinin kulları olan insanların sadece kendisine bağlı olacağını ve sadece kendisinin affetme yetkisi olduğunu belirtmektedir. Aslında işin özünde, İnsanların sorumluluk yüklenip yüklenmemesi var. Şefaatçilik anlayışı, sorumluluk yüklenmeyen, görevlerini yapmayan insanlar, şefaatçilik anlayışında, sorumluluk üstlenmeyen, görevlerini yapmayan insanlar, hesapla korkutulduklarında, hemen kendilerine bir şefaatçi buluyorlardı. Yani, insan Allah'ın kurallarına uymuyor, dinine uymuyor. Diyorsunuz ki, ya bak burada Allah'ın kuralları var, Allah'ın ayetleri var, Allah'ın ortaya koyduğu yasaklar var, Allah'ın koyduğu farzlar var, emirler var. Gel bunlara oy, bak değilse suçlanırsın, Allah hesaba çeker, kıyamet günü gelir, mizan kurulur, hesap günü yanlışın çıkar ve bundan dolayı da cezalandırılma noktasına gelirsin, fark etmez diyor insan. Neden? O gün beni filanca şefaatçi kurtaracak, hafife alıyor, Bakınız. Şefaatçilik anlayışında Allah'ın hesabını hafife almak var, Allah'ın yasalarını hafife almak var. Yani şefaatçilik anlayışını üreten bilim adamları, fikir adamları, fıkıh adamları, müfessirler öyle bir anlayış doğuruyorlar ki inanan insanlar Allah'ın yasalarını hafife alıyor, Allah'ın hesabını hafife alıyor. Ne olacak diyor? Yani Allah'ın yasası varsa biz çiğneriz. Allah'ın hesabı varsa önemli değil. Allah bizi suçu çıkarırsa, o da önemli değil. Allah bize ceza verirse, o da önemlidir. Neden? Çünkü bizim şefaatçimiz var, o kurtarır. Bitti. Allah'ta kim oluyor? Onun yasası varmış, onun cezası varmış, onun hesabı varmış. Ya o ne oluyor, kim oluyor dercesine bir mantık üretiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Aklınız alabiliyor mu? Böyle bir mantık çıkıyor ortaya. Şefaatçilik mantığı böyle bir mantık çıkarıyor ortaya. Allah'ın yasalarının hiçbir önemi yok. Allah'ın hesap gününün de hiçbir önemi yok. Allah'ın suçlu bulmasının da insanı hiçbir önemi yok. Allah'ın ceza vermesinde hiçbir önemi yok. Niye? Orada aslanlar gibi, dalyanlar gibi bir şefaatçi var. Kimilerine göre Rasul, kimilerine göre alimler, kimilerine göre evliyalar, kimilerine göre erenler. Ne yapacaklar onlar? Allah'a diyecekler ki sen kim oluyorsun? İnsanları hesaba çektin, kurallar koydun, suçu çıkardın. Bak biz varız, bu şefaat ediyoruz. Bu insanı kurtar, cennete koy. Bitti. Böyle bir mantık üretiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani? Halbuki Allah kendisine bağlanmayı, hiçbir kula insana bağlanmamayı sadece kendisinin insanlara yardım edebileceğini, otoritenin kendinde olduğunu, bütün yetkilerinin kendinde olduğunu, hiçbir insanın yetkisinin olmadığını, ayetlerinde sürekli tekrar ediyor ve dininin temelinde bu olduğunu söylüyor. Ama insanlar diyor ki Allah'ın böyle demesi önemli değil. Allah yetkili olabilir ama Allah'tan daha yetkililer var. Allah ceza veriyorsa cezayı kaldıran kurumlar var. Allah yasa koyuyorsa o yasayı, çiğnemeyi bize öğreten kurumlar var. Çiğne fark etmez, önemli değil. Allah'ın zırna suçlu git. O da önemli değil diyen kurumlar var. O kurumlar şefaat ediyor çünkü. Onlar diyor ki tamam siz bütün kabatı işleyin. Önemli değil. Öyle diyorlar. İnsanların çoğu zâhir içinde dünyevileşiyor. Allah'ın ayetlerini duymazdan, görmezden geliyor. Ayetlere uygun dünya yaşamını kurmuyor. Bütün bu yaptıklarına karşılık hesap günü cezalandırılıkları söylendiğinde kendilerine hemen bir Allah katında kayırıcı buluyor. Kayırıcı, yani şefaatçi. Hani bugün işte bazı çete grupları, bazı mafya grupları, bazı siyasi gruplar millet böyle harıl harıl yasa çiğniyor, harıl harıl suç işliyor. Bakıyorsunuz ya deli cesaretli millet suç işleyip duruyor. Ya nasıl yapıyorsunuz bunu diye sorun. Önemli değil ki, savcıya bir telefon, hakime bir telefon, polise bir telefon, tamam bitti, dosya kapanır. Bugünün de şefaatçileri var biliyorsunuz düzen içerisinde, hemen bir telefonla işi kapatıyorlar, valiye telefon, savcıya telefon, hakime telefon. Şefaatçilik anlayışı sadece dinlerde yok, dünyadaki bütün düzenlerde, bütün idarecilerde, bütün yönetimlerde, bütün ideolojilerde var kayırıcılık. Ona için suç alabildiğine gidiyor. Suç alabildiğine işleniyor. İşte bu mantık üretiliyor. Allah'a rağmen suç işlenebilir şefaatçilik mantığının temeli bu. Allah'ın yasalarının, hesabının, cezasının hiçbir önemi yok. Çünkü suç işleyenlerin bir kayırıcısı var. Her şeyden önce şefaatçi kelimesinin bağışlatıcı, kayırıcı anlamları düşünüldüğünde Allah'ın dininde bağışlatıcı, kayırıcı kavramlarının kullanılması çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Bağışlatıcı, şefaatçi, kayırıcı. Onlar bir suçluyu bağışlattırıyorlar. Kime? Allah'a bağışlattırıyorlar. Allah'ın yanında onu kayırıyorlar. Mantığı üretmek çok tehlikeli. Putperestler diyorlardı ki, Allah bizi cezalandırmaya kalkarsa bize Allah'ın yanında kayıracak putlarımız var. Allah bizi cezalandırmaya kalkarsa bizi Allah'a bağışlatacaklar var. Pıpraslar böyle inanıyordu. Bu nasıl bir mantık? Allah asla böyle bir mantığı kabul etmediğini söylüyor. Hiç kimsenin kendisi üzerinde bir otorite olmadığını söylüyor Allah. Allah diyor ki bana, beni, hiç kimse bağışlatmaya, hiç kimse benim yanında benim suçlu gördüğüm bir şeyi kayırmaya cesaret edemez diyor. Ayetlerinin genel hükmü bu. Allah böyle bir düşüncenin kendi otoritesine bir saldırı olarak, bir tecavüz olarak belirliyor. Allah cezalandırmaya kalkacak, birisi çıkacak, Ya Rabbi cezalandıramazsın. Niye? Biz onu kayırıyoruz. Biz onun bağışlanmasını istiyoruz. Ve kolun da mantığı, kayırıcılar kayırmaya kalktığı zaman, şefaatçiler Allah'tan bağışlanma dilediği zaman, Allah'ın bu dilekleri yerine getirmesi zorunlu. Yani onlar bağışlanma istedikten sonra Allah'ta kim oluyor? Bağışlamak zorunda. Allah, o insanlar kayırmaya kalktığı zaman Allah'ta kim oluyor? Allah artık ceza veremez. Çünkü o kayrılmıştır. Korunmuştur. Böylece Allah'ın otoritesine müdahale ediliyor. Allah kendi otoritesine müdahaleyi kabul eder mi? Allah bunu ayetlerinde reddediyor. Allah Asla böyle bir şeyi, böyle bir mantığı kabul etmiyorum. Hiç kimsenin kendi üzerine bir otorite olmadığını, hiç kimsenin, hiçbir varlığın kendisine ricada bulunamayacağını belirtiyor. Allah bu tür düşünceleri kendi otoritesine bir saldırı olarak görüyor. Allah hesap günü cezalandıracak ama bazıları araya girerek Allah'a engel olacak. Cezalandırmak istediğini insanı kurtaracak. Allah böyle bir şeyin asla olmayacağını defalarca belirtiyor. İşte okuduk. Böyle bir şey olmaz. Allah'ın verdiği hükmü hiç kimse değiştiremez. Yedincisi, şefaat kayırıcı, bağışlayıcı anlamlarıyla düşünüldüğünde, Allah sadece kendisinin bağışlayabileceğini, eğer insanların yanında onları kötülüklere karşı koruyacak bir güç varsa, kendisinin olduğunu, dolayısıyla şefaat yetkisi, aynı ilahlık, yaratıcılık, hesap görücülük, bağışlayıcılık, cezalandırıcılık yetkileri gibi Allah'ın sıfatlarından olduğunu, Allah, şefaat yilkisi bana aittir. Rabbinizden başka şefaatçi yoktur derken, aynen, Rabbinizden başka ilah yoktur anlamında kullanıyor. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah yoktur ifadesiyle, Allah'tan başka şefaatçi yoktur ifadesi, aynı anlamı taşıyor. Aynı anlamı, dikkatini çekiyorum. La ilahe illallah ile, La deyip, Allah'tan başka şefaatçi yoktur demek aynı. Kim Allah'tan başka şefaatçi olduğunu iddia ederse, tevhidin dışına çıkmış, hidayetin dışına çıkmıştır. Allah'ın dinini inkar etmiştir. Allah'ın ancak izin verdiklerim şefaat ederler ifadesi, izin vereceğine dair bir delil olma yerine, futperestlerin iddialarına karşılık bir muhakeme kurma, akli bir delil sunmadır. Allah ayetlerinde diyordu ki, eğer iddia ettiğiniz gibi, gerçekten şefaat edecekler varsa, ancak onlar benim izin verdiklerim olur. Yine yetki bende olur. Onlar bu yetkiyi benden alır. Kendi kendilerine veya sizin tarafından yetkilendirilemez. Kendi kendilerine yetki alamazlar. Ancak ben onlara yetki veririm. Otorite bendedir. Ama siz öyle bir mantık kurdunuz ki bakın siz öyle bir mantık kurdunuz ki sizin şefaat edecek dedikleriniz benden izin almış, almamış önemli değil. Onlar, ben ne versem diyeyim, gelip benim yanımda sizi kayıracaklar. Böyle şey olmaz diyor Allah. Eğer birisi yetki kullanacaksa şefaatle ilgili, benim iznimle kullanır. Benim üzerimde egemen ve otorite olamaz diyor Allah. Ama tevhidi kalbine yerleştirmemiş, aklına yerleştirmemiş olanlar, ha Allah izin verecekmiş madem, Ha işte bizim şeyimize verdi, bizim bilmem neyimize verdi, Resul'e verdi, şuna verdi, buna verdi, hemen yetki dağıtımına giriyorlar. Sen kim oluyorsun da yetki dağıtımına giriyorsun? Ne büfesirlerin, ne alimlerin, ne ilim adamlarının, ne fikir adamlarının, ne fakirlerin Allah'ın yetkilerini insanlara dağıtma hakkı mı var? Böyle bir şey mi var yani? Allah yetkiyi sadece kendisi verir. Onu söylüyor. Eğer bir şefaat edeceklere bir izin varsa bu yetkiyi ben veririm. Siz kim oluyorsunuz diyor putperestlere? şefaatçi ilan edeceklere karşılık diyor ki siz kimsiniz ki insanlara şefaat yetkisi veriyorsunuz. Bu yetki ancak ben veririm. Ben de vermediğime göre siz kim oluyorsunuz diye soru soruyor. Ve onlara ne diyor? Haydi sizin iddia ettiklerinize dair benim izin verdiğime dair bir delil getirin diyor. Hadi getirin buyurun. Resul'ün şefaat edeceğine dair ayet olarak bir delil getirin. Hadis istemem. Bazı insanların şefaat edeceklerine dair Allah'tan bir delil getirin. Yorum istemem, hadis istemem, ayet isterim. Bir ayet getirin. Delil. Allah'ın dediği gibi. Delil getirin. Yani ayet getirin. Allah demiyor mu? Ayet getirin diyor. Getirin bir ayet, kabul edelim. Rabbiniz bu konuda hiç kimseye izin vermemiştir. İzin verdiğine dair ifadeleriniz varsa, ayet getirilmesi gerekir. Getiremiyorsanız, Allah'a karşı yalan iftira etmiş olursunuz, yalan söylemiş olursunuz diyor Allah. Bugün Müslümanlar aynı putperestler gibi Allah'tan başka şefaatçilik iddia ediyorlar. Şefaatçiler iddia ediyorlar. Halbuki hiçbir ayet Müslümanlarla ilgili değil. Ne Medine'de gelenler, ne Mekke'de gelenler, ileride Medine'ye gelenler de okuyacağız. Şimdi Mekke'de gelenler okuduk. Hiçbirisi. Müslümanlarla ilgili değil ve Müslümanların da problemi değildi o gün. Resulullah ve arkadaşlarının kafasında şefaatçilik diye bir problem yoktu. Şefaat diye bir problem yoktu. O gün Resulullah yaşarken arkadaşlarıyla beraber yaşarken putperestlerin Yahudilerin ve Hristiyanların kafalarında şefaatçilik diye bir problem vardı. Allah da onlara bunların problemleri konusunda ayetler gönderiyordu. Resulullah devrinde Müslümanların kafasında olmayan şefaatçilik problemi daha sonraki dönemlerde Müslümanların kafasına yerleşti. Hiçbir ayette Müslümanlarla ilgili değil şefaatle ilgili hiçbir ayet. Üstelik ayetlerin hiçbirinde Resulullah'ın şefaat yetkisi olduğuna dair ifade geçmiyor. Hele bazı alimlerin, üstadların, şeyhlerin şefaat yetkisi olduğu konusu ise tamamıyla saçmalık olarak ortaya çıkıyor. Allah'ın ayetlerinde geçmeyen konuların rivayetleri tartışıl hadislere dayandırılması ise, daha korkunç bir durum. Çok korkunç ve daha çok korkunç bir durum. Çünkü Allah kendisinin emretmediği, söylemediği bir şeyi söylerse, perçeminden yakalayıp çetin bir azaba uğratacağını söylüyor Resul için. Ey Resulüm, eğer sen emrettiklerimi yapmazsan, gönderdiğim ayetleri olduğu gibi insanlara aktarmasan seni perçeminden yakalar, çetin bir azaba uğratırız diyor ayetinde. E Allah, benden başka şefaatçi yoktur derken, hiç Resulullah tutup da bu ayet varken, ya Allah'ın öyle dediğine bakmayın, benim de şefaat yetkim var, diyebilirim Allah aşkına, aklınız alıyor mu? Apaçık ayet varken, Allah benden başka şefaatçi yoktur derken, ya Allah böyle ayet gönderdi ama Resulullah olarak ben de bunu sizlere aktardım ama ya Allah'ın öyle dediğine bakmayın o kendi kendine böyle konuşur benim de şefaat yetkin var diye böyle bir şey söyleyebilir mi? aklınız alıyorum, mantığınız alıyor mu, mu ya? Yani? İnsanlar şefaat yetkisinin rasulda olduğunu söyleyerek, rasulda var olduğunu söyleyerek hem Allah'a hem de rasula karşı yalan uydururlar. Yalan Allah ve Rasul'un yolundan gittiğini iddia eden insanların. Allah'a ve Resulüne yalanları asla onlara ulaşmaz ve iftiraları da ancak hiçbir şekilde Allah'a ve Resulüne ulaşmaz. Ancak hesapları hesaplarına ulaşır. Yani ceza günü onların hesaplarına çok iyi bir şekilde ulaşır. Sekizinci konuda ise Allah insanla kendisi arasında Resul dahi hiçbir varlığı aracı kılmamıştır. Hiçbir varlığı. Zira Allah insana şah damarından yakındır. İnsanlarla Allah arasında hiçbir varlığı tanımama tevhiddir. Eğer insanla Allah arasında Resulün bazı insanların olduğu iddia edilirse, insan küfre sapar, hidayetten çıkar. Allah'ın din göndermesindeki amaç budur. Allah niye tevhidi gönderiyor? Resul seçerek niye tevhidi gönderiyor zaman zaman? Niye ayetlerini gönderiyor? Amaç bu. İnsanlar ikileri sapıyorlar. Allah'la kendi aralarına ya Rasulleri sokuyorlar ya da bazı insanları sokuyorlar veya bazı varlıkları sokuyorlar. Melekleri, şeytanları, ayı, gökyüzünü, güneşi, putları, sevdiği insanları sokuyorlar. Allah da ayetlerini göndererek bu sokulanları aradan çıkarıyor. Allah'ın ayetlerini göndermesi insanla kendi arasına sokulan Rasulleri, insanları, varlıkları aradan çıkarmasıdır, temizlemesidir. Allah ayetlerini göndererek insana diyor ki, aramıza hiçbir şeyi sokma ey insan, seninle aramda benim hiçbir şey olmamalı, tevhid budur. Ne Resul var, ne başkası var. Hiçbir şey yok. Sen ve ben varım. Rabbim benim, beni Rab olarak bildiğini ifade ettin, kalu belada ve sen bu sözünden dolayı dünyada imtihan edilmektesin, bunun karşılığında da hesaba çekileceksin, doğru gittiysen cennete, Yanlış gittirsen cehenneme gideceksin. Aramıza, Allah öyle diyor, aramıza ey insan, aramıza bir varlığı sokarsan bu Resul de olabilir, başkası da olabilir, fark etmez. Sen emrimden dışarı çıkarsın, sen şirke bulaşırsın ve bundan dolayı da cezalandırırsın diyor. Dini bunun için gönderiyor. Ayetleri bunun için gönderiyor. 6600 küsur ayet bu özü insanlara tekrar ediyor. Allah'la kulu arasında hiçbir aracı yoktur. Var diyen müşriktir. Var diyen imtihanı kaybetmiştir. La dememiştir. Çünkü la yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka bilen yoktur. Allah'tan başka hesap görücü yoktur. Allah'tan başka şefaatçi yoktur. Allah'tan başka diriltecek yoktur. Yoktur. Bütün sayabiliriz. Muttayasların, Yahudilerin, Hristiyanların iddia ettikleri ise Allah ile kendi aralarına kutsal birlikleri, varlıkları vardı. Allah bunları reddetti. İnsanlar ancak Allah'a kutsal bildikleri, tanıdıkları varlıklarıyla ulaşabilirlerdi. Böyle inanıyorlar Allah bunu reddetti. Allah bu inancı yıkmak yerine insanın kendisine ulaşmasına hiçbir zorluk olmadığını bildirmek için ayetlerini gönderiyor. Ancak insan nedense böyle bir yalın, saf Tertemiz inancı kabul etmekte zorlanıyor. Yani bazıları çıkıyor diyor ki sen kimsin ya? Allah'la kendi arana bizi sokmadıktan sonra senin gibi basit bir kul Allah'ın yanına nasıl yaklaşır diyor. Onun aklını mantığını yatırıyor. Biri bir insan başlıyor titremeye. Ya ben kimim diyor? Ben kimim? Ben Allah'ın yanına huzuruna tek başıma çıkamam. E aramızda mutlaka Allah'ın sevdiği dostları olmalı. Peki bu dostlar kim? Onu da bazıları onun kulağına fısıldıyor şeytanları. Allah'ın dostları şunlar şunlar şunlar diyor. Allah demiyor bakın. Şeytanın dostları diyor. Allah çünkü kendi insanla, kulla, kendi arasına dost koyma noktasında dost koymayı yasaklamış. Yardımcı koymayı yasaklamış. Aracı koymayı yasaklamış. Allah fısıldar mı? Şunlar şunlar seninle benim aramda var. Dostlarımdır. Bunlar aramızı bulur. Böyle bir emir gönderir mi? Göndermez. Bunu kim fısıldıyor? Şeytanlar fısıldıyor. İki ayaklı şeytanlar veya bizim bilmediğimiz şeytanlar, fısıldıyor sürekli. Bazı insanlar, insanların Allah'a yalın yaklaşımlarını kabul edemiyor. Çünkü insanlar eğer Allah'a yalın bir şekilde yaklaşırsa, o insanların üzerinden çıkar sağlamak mümkün olmaz. Allah'a direkt bağlanan, Allah'a direkt kul olan da Allah'la arasına hiçbir varlığı kabul etmeyen insanları, insanlar Kullanamaz Çünkü o insan artık insanlara karşı kendini özgür ilan etmiştir. Tevhide ulaşmak, Allah ile insan arasında hiçbir varlığın olmadığını ilan etmek, insanın Allah'ın egemenliğinde, Allah'ın otoritesinde özgürleşmesidir. Artık o özgürleşen insan, ne aklının, ne muhakemesinin, ne kalbinin, ne iradesinin üzerine hiçbir, Allah'tan başka hiçbir varlığı otorite olarak göremez. Ve onların da kulu olamaz. Kısaca Allah'ın ayetlerinde Resulüne şefaat yetkisi verdiğine dair bir ifade yok. Aksine Allah'ın ayetleri hiç kimseye şefaat yetkisi vermediğini söylüyor. Allah'ın bazı ayetlerinde dilediğimize şefaat yetkisi veririz izin verdiklerimizin hesap günü konuşmakları vardır ifadelerine dayanarak, insanların Rasul'de veya filanca kişilerde bu yetkiler var demesinin bir anlamı yok. Çünkü bu ifadeler Allah'ın müşriklere karşı akli bir delil, bir sorgulama yaptığı ifadelerdir. Allah müşriklere eğer şefaat yetkisi olacaksa bazı varlıklarda ben veririm bu yetkiyi diyor, siz değil diyor. Eğer benim katında bazıları sizin lehinize bir konuşma yapacaksa, Onlara bu izni ben veririm diyor. Siz veremezsiniz diyor. Bu mantığı getiriyor. Çünkü Allah kendisine emredecek, kendisinin üzerine egemen olacak hiçbir güç kabul etmiyor. Yetkileri Allah verir, izni Allah verir. Bunu ifade ediyor. Ama papazlar ne yaptı? Kendi kendilerine yetkilendirdi. Kendi kendilerine izin verdirdi ve onlar da namlarına verecekler orada, kayıracaklar. Allah reddediyor. Bunu. Allah'ın hiçbir ayetinde açık seçik olarak ne Resul ne de bazı kişilerin şefaat konusunda yetkili olduğu bildirilmemiştir. İzin verildiği bildirilmemiştir. Mekke'deki putperestlerin inançlarını analiz edersek putperestliğin temeli insanlar Allah'a veya Tanrı'ya, Tanrı'lara inanmaktadırlar. İnandıkları Allah'a veya Tanrı'ya onlar erişilemez olarak inanıyorlardı. Erişilemez bir güç, bir otorite var Tanrı diye. Allah diye. Ona erişemeyeceklerine inanan insanlar kendilerini aciz görüp araya bazı varlıkları koyuyorlardı. Şimdi de böyle yorumlar getiriyorlar. İşte Allah büyük bir güçtür, büyük bir otoritedir. İnsan aciz insan hemen ona gelişemez. İşte trafolardan örnek veriyorlar, bilmem nelerden örnek veriyorlar. İşte araya trafo gibi, yani o güç enerjiyi dağıtacak, trafo gibi çekecek, besleyecek veya işte dengeli dağıtacak bir trafo gibi Allah'la kul arasında bazı varlıklar tesis etmeye çalışıyorlar. Putperestler de öyle düşünüyor. Ancak onunla ilişki kurma istekleri yoğun. Yani insanların Allah'la ilişki kurma isteği yoğun, fakat bu isteğini kendileri yerine getiremiyor, araya aracılar sokuyor. Çünkü fıtratında İnsanın Allah'a inanmak ve bir dine girmek işgüdüsü var. Bu işgüdüyle hareket eden insan, Allah'a mutlaka ulaşmak istiyor. Allah'a yakınlaşmak isteyen insan, fıtratı gereği dine inanan, Allah'a inanmak isteyen bir insan, Allah'a inanmak için yola çıktığında hemen önüne bir düşünce, bir teolojik düşünce konuyor. Deniliyor ki sen tek başına bu şekilde, cahil bir şekilde Allah'ın yanına varamazsın. O zaman ne olacak? Kutsallar gerekir. Allah'ın yanında seni temsil edecek, Allah'la senin arasında ilişki kuracak bir kutsallar olmalı. Bu düşünce yerleştiriliyor. Bu düşüncenin arkasından tarih boyunca baktığımız zaman insanlar kutsalları ne olarak görüyor? Gözleriyle gördükleri ama ulaşamadıkları güneş, ay ve yıldızlar, Melekler, toplumda hayranlık duydukları güçlü, kuvvetli yöneticiler, Firavun, Nemrul, Sezarlar gibi, bunlar da Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri olarak telakki edilmiş, kendilerini zulümden, inançsızlıktan, bilgisizlikten kurtardığını kabul edip, insanlık erdemleriyle en yüksekte olduğunu kabul ettikleri toplumsal kahramanlar, savaş kahramanları, tarihsel kurtarıcılar, evliyalar, erenler gibi kutsallar üretiyorlar. İnsanlar yarattıkları bu kutsallar vasıtasıyla Allah'a yaklaşabileceklerine inanıyorlar. Her türlü acizliklerini, zaaflarını, yanlış kötü yolda gidişlerini dikkate alarak inandıkları büyük gücün yani Tanrı'nın yani Allah'ın suçlamalarına karşılık yarattıkları kutsalların ardına sığınabileceklerine inanarak kutsallarının arkasına sığınıyorlar. Arkasına sığındıkları kutsalları da dokunulmaz, erişilmez, tartışılmaz ilan ediyorlar dikkatinizi çekiyorum bakın. Ta putperestliğin temelinden beri gelen bu anlayış. Allah'la insanlar, Allah'la kendi bir aracı olarak kutsal ürettiklerinde, ürettikleri kutsallara dokunulmaz, erişilmez, tartışılmaz. Asla. Onlar hiçbir şekilde sorgulanamaz, hiçbir şekilde yargılanamaz, hiçbir şekilde akli mahkeme delilleriyle onların yaptıkları ve yapacakları eleştirilemez. Bu düşünceleriyle ne yapılır? Onlara dokunabilecek, dokunulacak her türlü düşünce, her türlü davranış yasaklanır, kurallar getirilir, yasalar getirilir. Ve getirilen yasalar, getirilen kurallar Allah'tan çok, Allah'ın dininden çok onları korur. İşte bugün görüyoruz. Bakınız, şefaatçilik anlayışıyla kutsallar ilan eden, Allah'la kendi aralarında şefaatçi olabileceklerine inanılan kişiler, kurumlar, veya da varlıklar. İster Putperestler de olsun, ister Yahudiler de olsun, ister Hristiyanlar da olsun, ister bugün ben Müslümanım diyenler de olsun. Aynı mantıkla Allah'ın ayetleri tartışılabilir. Allah tartışılabilir, Allah'ın dini tartışılabilir. Ama üretilen kutsallar asla tartışılmaz. Çünkü onların gözünde ürettikleri kutsallar Allah'tan daha değerli, Allah'ın ayetlerinden daha değerli, Allah'ın dininden daha değerlidir. Çünkü onlara şeytanlar böyle fısıldar. Öyle bir dokunulmazlık zıhrına, öyle bir erişilmezlik zırhına öyle bir tartışılmazlık zıhrına büründürürler ki kutsallarını Allah yanında hiç kalır. Allah'ın ayetleri yanında hiç kalır, Allah'ın dininde yanında hiç kalır. Allah'tan daha güçlü, Allah'tan daha otoriter, Allah'tan daha sözü geçen, Allah'ın ayetlerinden daha değerli, Allah'ın ayetleriyle koyduğu kurallardan daha kesin yasalar belirleyen bir düşünce yapısı üretirler. Ve siz artık dokunamazsınız. Onlara Allah'ın ayetleri işlemez artık. Böyle bir kutsal yaratırlar. Allah'tan daha çok kutsal. Allah'ın Kur'an'ından daha çok kutsal. Allah'ın ayetlerinden daha çok kutsal. Dokunulmaz, erişilmez, tartışılmaz. Ve bununla ilgili yasalar getirirler. Kurallar getirirler. Putlar Esraplar'ın tarih içinde ürettikleri putlar, Müslümanların ürettikleri sahabe, evliya, eren, yatır figürleri, Çağımızda üretilen tarihsel kurtarıcılar, sol açısından Lenin, Stalin, Mao, Avrupa Fransız kültür devrine neden olan fikir adamları, filozoflar, ülkelerin banisi, kurucuları, kurtarıcıları olarak kabul edilen siyasi liderler. Mesela ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk, İran'da İran devrimini yapan Hümeyni, Hindistan'da Muhandas Kamchat Mahatma Gandhi, ki Mahatma Gandhi ulu ruh demektir, yani yüce ruh anlamında kullanılır mahatma, İngiltere'de krallık vesaire Sayılabilir birçok günümüzün modern kutsalları. İnsanlar adına, insanların başarmayı dahi hayal edemeyecekleri konularda azimle yürüyen, başarmanın içinde kahramanlıklar ortaya koyan ve toplumlara bir devlet hediye eden kişiler, kutsallaştırılarak böyle ifadelerle toplumların ulaşamayacağı, dokunamayacağı varlıklar olarak ilan edilir. Ulaşmak, bulaşmak, dokunmak isteyenleri engellemek için yasaklar konur. Aynı ideolojilere dine inanan aciz insanlar ürettikleri kutsalların ardına sığınarak toplumlarda egemenlik sağlar. Böylece insanları köleleştirirler. Konuyu kısaca son bir özetle geçersek, tutkalasılığın temelinde insanların Allah'tan veya Allah'tan başka kendilerinin ürettiği kutsallar vardır. Üretilen kutsallar insanların görebildikleridir. Onların görebildikleri ilahlarla, göremedikleri varlığa ulaşabileceklerine inanırlar. Onlar Allah'ı göremiyorlar ama Allah'a ulaşabilmek için görebildikleri kutsallar üretirler. Bu felsefenin tutunabilmesi için kutsallarını korurlar, dayatırlar, arkasına sığınırlar, böylece acizliklerini, zavallıklarını kurtarmış olurlar. İşte o üretilen kutsallara Allah'tan daha, Allah'ı hizaya getiren, bakın Allah'tan daha yetkili, Allah'ı hizaya getiren, Allah'ın hesap görücülüğünü hizaya getiren, Allah'ın cezalandırma yetkisini hizaya getiren bir yetki verirler. Buna şefaatçilik denir. O üretilen kutsallar, o kutsallara inanan insanlara denir ki, bak size ürettiğimiz bu kutsallar Allah katında sizi öyle bir korurlar ki Allah'ı hizaya getirirler. Nasıl? Allah sizi cezalandırmaya mı kalktı? Hemen kutsallar araya girer, Allah'ın verdiği bu cezayı kaldırırlar. Allah sizi cehenneme mi gönderiyor? Hemen önüne geçerler, asla. Bu bizim adamımızdır, bunu asla cehenneme göndermesin. koy cennete derler. Böylece Allah'a hükmederler. Allah'ın otoritesini elinden alırlar. Şefaatçilik anlayışı Allah'ın otoritesini elinden almaktır. Şefaatçilik anlayışı Allah'ın otoritesinin üzerine otorite olmaktır. Şefaatçilik anlayışı, üretilen kutsallar tarafından Allah'ı o kutsallara kul yapmaktır, köle yapmaktır. Allah, Mekke'de inen ayetlerinde böyle bir anlayışı ayetlerini göndererek reddediyor. Böyle bir anlayışı etmek hidayettir, iman etmektir. Akselde iman diye bir şey yoktur ortaya Allah'ın ayetleri gelip onları suçlayınca, ürettikleri kutsalların Allah katında şefaatçi olduğuna inanarak kendilerini kurtaracağına iddia edenler, Allah'ın hesap günü, onları suçlu bulup cezalandırmasına karşılık kendilerinin cezalandırılmayacaklarına inananlar, Allah'ın onları kesinlikle bağışlayacağına inananlar, dolayısıyla şefaat düşüncesiyle bu noktaya, bu düşüncelere varanlar, ne yazık ki Allah'ın iradesine engel olma, İradesi üzerine hükümran olma noktasında bir anlayışı, bir irtigadı gerçekleştirmiş olurlar. Bu açıdan şefaat düşüncesi Allah'ın sıfatlarına ortak olmadan daha kötü bir sonuçtur. Dikkatinizi çekiyorum. Bakın Allah'ın sıfatlarına ortak olmak şirkten daha berbat bir sonuçtur. Çünkü şirkte Allah'la diğer varlıkları ortak etmek var. Allah'ın sıfatlarıyla. Şefaatçilik anlayışında ise Allah'ın üzerine otorite olmak var. Daha tehlikeli bir durum. Şirkide geçiyor. Allah'ı kendisine kul köle yapıyorlar. İnsanların şefaatçi olarak ilan ettikleri Allah'a emrediyor. Allah da onların emrini yerine getirmek zorunda. Onlar diyor ki, bu kul ceza alsa da sen ona ceza versen de kaldıracaksın diyor. Ve onlar da kaldırıyor. Rüya. Allah da kaldıracak güya. Böyle inanıyor. Bu inanç bu inanç şık ifadesinde aşıyor, Allah'ı o kutsallara köle etmek olarak karşımıza çıkıyor. Mekke'de gönderilen ayetlerin özünde çıkan anlam bu. Ve Mekke'de gönderilen ayetler şefaat inancını putperestli bir inancı olarak ortaya koyuyor. Mekke döneminde yaşayan Müslümanların inancında putperestlik inancı olan şefaat inancı yok. Allah Resulü'nün ve arkadaşların inancında şefaat konusu yok. Şefaat konusu, Müslümanların kültürüne daha sonradan giren bir konu. İnşallah Allah nasip ederse, Medine bölümünü incelerken, o dönemde gelen şefaat ayetlerini de incelediğimizde göreceğiz ki, Medine bölümünde de Müslümanların İnançlarında şefaat konusunun olmadığını göreceğiz. Ondan sonra sorgulayacağız. Diyeceğiz ki, öyleyse Müslümanların inancına şefaat konusu ne zaman geldi diyeceğiz. Ne zaman putperestler gibi, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi Müslümanlar da şefaate inanır oldular diye sorgulayacağız. Bu inanırlıklarının arkasından yüzlerce hadis uydurdular diyeceğiz. O zaman soracağız. Bugün sunum burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorular, cevaplar veya eklemeler veya yanlış olarak görülen yerler varsa, arkadaşlar bunu dile getirebilir. Buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Mehmet Aliyar, Allah razı olsun. Ee, bu konu ile ilgili olarak e, bir sorum olacak. E, müşriklerde bilindiği gibi ahilik inancı yok bu şefaat inan yani bu dünya hayatı ile mi ilgili yoksa ahiret hayatıyla mı ilgili yani e, ölümden sonra dirilişe inanmayan e, bir müşrik toplumu e, işte Yunus Suresi 18. ayetindeki gibi işte bunlar Allah bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimiz derken kastettikleri acaba ne? sadece yani ahiretteki şefaatçisi olarak mı bunları görüyorlar ve dinada kim acaba hani bu konuda bir şey dersin çok onu bırakıyorum buyurun Şimdi aslında baktığımız zaman andolsun ki onlar bu düşünceleriyle ahirete inanmıyorlar veya andolsun ki onlar hesap gününe inanmıyorlar andolsun ki onlar dirilteceklerine inanmıyorlar ifadeleri onların gelen ayetleri inkar etmelerine karşılık Allah'ın Mecazi bir anlamda veya hatta dil ifadesini kullanarak belki de bizim meallerimize ters çeviri yaparak gelen veya cümle düşüklüğü olarak gelen bir ifade tarzından kaynaklanıyor. Aslında inkar edenlerin veya putperestlerin ahiret gününe inanmadığı noktasındaki düşünceler tam gerçekçi düşünceler olarak alınamaz. Çünkü putperestlerin inancında biliyoruz ki Allah'a inanıyorlar, Kabe'nin Allah'ın evi olduğuna inanıyorlar. Haç yapıyorlar, ibadet yapıyorlar. Bu konuda çok güçlü inançları var. Üstelik Yahudi ve Hristiyanlara eskiden peygamberlik gelmeden şöyle diyorlardı. Onların dine karşı tutumlarını değinmiyorlar. Andolsun ki diyorlar Allah bize bir peygamber gönderse, bize bir kitap, bir din gönderse biz onlardan daha çok tutarız diyorlardı. Şimdi düz mantıkla. Bazı ayetlerde onlar ahirete inanmıyor, onlar hesap gününe inanmıyor, onlar ceza gününe cezalandırılacaklarına inanmıyor ifadelerini şöyle bir cümleyle ifade edebiliriz. Cümle şöyle olsaydı bizi güç durumda bırakmazdı. Belki meal çevresinden veya da belki anlam düşüklüğünden kaynaklanan bir anlam var. Onlar ahirete inansalardı, inansalardı böyle düşünmezlerdi. Onların bu düşüncelerinden dolayı ahirete inanmadıkları ortaya çıkıyor. Veya onlar dünyada çok şey yapıyor ve kendilerine hesap günü hatırlatınca umursamaz davranıyorlar. Halbuki ayete inansalardı, umursamaz davranmazlardı. Şimdi içinde yaşadığımız topluma bakın, içinde yaşadığımız toplumda, Müslümanlar var, ben Müslümanım diyen insanlar var, laikler var, solcular var, ateistler var, kapitalistler var, herkes var, milliyetçiler var, muhafazakarlar var ve içinde yaşadığımız toplumun bazı solcuları dahi, bazı ateistlere dahi Allah'a inanıyorlar, laikler Allah'a inanıyor, Müslümanlar Allah'a inanıyor ama Allah'ın dediklerini yerine getirmiyor. Hatta onlar ahirete inanıyor, hesap günlerine de inanıyor ama yine Allah'ın dediklerini yerine getirmiyor. Şimdi biz onlara şöyle bir cümle kurabiliriz. Eğer gerçekten ahiret gününe inanıyor idiyseniz, eğer gerçekten Allah'ın hesabına inanmışsanız, Allah'ın ayetlerini dinleyip ona göre hayat yaşamanız gerekirdi. Sizin ahirete inanmanız veya sizin hesap gününe inanmanız gerçekçi değil. Anlamın da olsaydı onlar şöyle diyeceklerdi, biz hayrete inanıyoruz ama sizin inandığınız gibi inanmıyoruz. Mesela bir solcu bana öyle dedi bir gün. Ben dedi, Allah'ın hiçbir şekilde hiçbir kuluna haksızlık etmeyeceğine inanan bir insanım. Hesap günü namaz kılmamışım, oruç tutmamışım Allah böyle basit şeylerden beni hesaba çekmez. İnsanlara karşı yapmış olduğum olaylardan dolayı hesabı çeker ve ben insanlara bir haksızlık yapmadım. İnsanların malını çalmadım. İnsanların hakkını yemedim. Bana göre en büyük suç bunlardır. Allah namazından, haçından veya da işte orucundan dolayı tutup insanları cennete, cehenneme atmaz. Ben böyle inanmıyorum. Allah bu kadar basit davranmaz diye inanıyor. Bugün layık olanların birçoğu böyle inanıyor. Dikkatiniz çekiyorum. Layık olanların birçoğu böyle inanıyor. Allah bizim şekilsel ibadetlerimize bakmaz, işimizdeki niyete bakar diyor. Ahirete inanıyor, hesap gününe inanıyor. Allah bazı gerici ve yobazların dediği gibi şeklen kıldığımız namaza, tuttuğumuz oruca bakmayacak. Onlar kalbimize bakacak. Kalbimizde kötülük var mı yok mu diye inanıyor. Şimdi ahiret inancının versiyonları değişik. Bakın versiyonları değişik. Bugünkü tabirle kullanayım. Hristiyanların bir ahiret inancı var. Putperestlerin bir ahiret inancı var. Yahudilerin bir ahiret inancı var. Müslümanların bir ahiret inancı var. Allah'ın ayetlerinde belirttiği bir ahiret inancı var. Budistlerin de bir ahiret inancı var. Şimdi gelen ayetlere baktığımız zaman, ahiret nedir? Sondur. Yani dünyadaki hayatın sonu. Ahiret dediğimiz dünyadaki hayatın sonu değil mi? Evet. Her ideolojinin, her dinin dünyadaki hayatın sonuyla ilgili bir inancı var. Kendine göre. Mesela putperestler nasıl inanıyordu? Dirilme diye bir şey yok. Allah dirilme ayetlerini gönderdiği zaman dirilme diye bir şey yok. Bizim zaten şefaatçilerimiz var. Bu dünya sonunda da biz, bu şefaatçilerimizin sayesinde... Doğrudan doğruya Allah katında mükafatlanacağız. Öyle hesap kitap, bir tat bizden geçti. Yok. Bitti, bizim böyle bir şeyimiz yok diye inanıyorlardı, mantık buydu. Bugün bazı tarikatların, bazı cemaatlerin de aşağı yukarı inançları aynı değil mi? Adam kapağı attı, ne diye inanıyor? Bizim gavsımız var, bizim şeyimiz var, bizim işte liderimiz var, bizim işte bilmem neyimiz var. Eee, ya biz öyle sizin gibi, basit kullar gibi, bu cemaate girmeyen, bu tarikata girmeyen kullar gibi böyle hesap günü böyle tit titremeyeceğiz. Eee, gavsımız bir gürleyecek, Allah'a diyecek, bırak onları. Kötü dönerek cennete. Benim şefaat ettiklerimin böyle hesapla, kitapla bir alakası olmayacak. Mantığına varan bir anlayış ortaya koyuyor. Şimdi bu insanın ahiret anlayışı, din günü anlayışı, hesap günü anlayışı, Kur'an'ın anlattığı bir anlayış değil. Kendilerinin ürettiği bir anlayış. Ahiretleri var ama Kur'an'ın anlattığı değil. Putperestlerin de bir ahiret inancı var ama Kur'an'ın anlattığı değil. Budistlerin de bir Ayet inancı var ama Kur'an'ın anladığı, Yahudilerin ve Hristiyanların da var ama Kur'an'ın anlattığı bir anlayış değil. İşte Allah onların ayetle ilgili inançlarıyla ilgili konularda şunu söylemek istiyor. Benim gönderdiğim ayetler doğrultusunda siz asla ayetle inanmıyorsunuz. Hesap gününe de inanmıyorsunuz, inkar ediyorsunuz. Kendi kendinize bir hesap günü, kendinize bir ayet, kendi kendinize bir dünya sonu tasarlımışsınız. Ama benim söylediğim gerçekler teşekkür edecek ve o gün şaşıracaksınız diyor Allah insanlara. İşte buradaki putperestlerin konumu, Yahudilerin, Hristiyanların, Budistlerin veya bugünkü Müslümanların konumu, bugünkü Müslümanlar için de aynı şeyi sözleyebiliriz. Eğer gerçekten Allah'a inanıyor ve gerçekten ayete inanıyorsan, şunları şunları yapman lazım. Yapmıyorsan o zaman sen ayete inanmıyorsundur gibi bir mantıkla kurulacak cümlenin benzerini ayetler kuruyor. Allah ayet versiyonları üzerinde kendisinin gönderdiği ayetlere göre İnsanların kafalarında teşekkül etmeyen, inançlarında teşekkül etmeyen bir ahiret inancına inanmadıklarını ifade ederek siz ahirete inanmıyorsunuz diyor. O insanlar gerçekte ahirete inanmıyorlar değil, ahirete inanıyorlar. Ama Allah'ın bildirdiği şekliyle inanmıyorlar. Allah'ın bildirdiği versiyonda inanmıyorlar. Bugünkü Müslümanlar da Allah'ın bildirdiği versiyonda inanmıyor. Yeniden bir kitap gelmiş olsa, yeniden bir peygamber gelmiş olsa, Bugünkü Müslümanlara da diyecek Allah, siz gerçekten Allah'a ve Ahiret bin'e inanmıyorsunuz diyecek. İnan sayınız, şunları şunları şunları yapardınız diyecek. Halbuki biz biliyoruz ki bugün Müslümanlar Ahirete inanıyor. Ahirete inanıyorlar. Ama Allah o gün öyle diyecek bugünkü Müslümanlara da. Çünkü Allah'ın versiyonunda, Allah'ın bildirdiği şekliyle Ahirete inanmakla. İnsanların kendi tasarımlarıyla, kendi inançlarıyla ahirete inanmak farklı bir şey. Allah insanların ahirete inanç biçimini değil, kendi ayetleriyle bildirdiği ahiret kavramını insanlara bildiriyor ve insanlara buna inanmalarını istiyor. Ama insanlar Allah'ın bildirdiği ahiret kavramına inanmıyor, kendi ahiret kavramlarına inanmıyor. Sanıyorum konuyu anlatmışımdır, ben anlattığıma inanıyorum. Putperestlerin ahiret inancı vardı ama Allah'ın bildirdiği şekliyle değildi. Yahudilerin Allah'a ahiret gününe inancı vardı, Hristiyanların ahiret gününe inancı vardı ama Allah'ın ayetlerinin bildirdiği şekliyle değildi. Bugünkü Müslümanlarında Allah'ın bildirdiği şekliyle bir ahiret gününe inandıklarını söylemek çok zordur. Allah'ın ayetleriyle gerçekleşmeli. Allah'ın ayetlerinde ayet günü nasıl geçiyorsa öyle gerçekleşmeli. O kavram öyle gerçekleşmeli. İnsanların tasarımlarıyla değil, insanların düşünceleriyle değil. Ayetler, ayetle ilgili ayetler arka arkaya okunup okunarak Allah ayetten neyi kastı diyor? Allah ayette olacakları nasıl anlatıyor? Hesabı şimdi burada şimdi bunu hemen tak tak tak anlatamayız. O ayrı bir sunum olur yani. <gülüyor> şimdi soru güzel ama ayrı bir sunum olur. Yani ayet ilgili bir sürü ayet var. Şimdi onlardan seçip Allah'ın ayet inancıyla ilgili gönderdiği ayetleri okuyarak işte Allah'ın biçimlendirdiği ayetleriyle biçimlendirdi. Ayet kavramı budur demek gerekiyor. Ama bugün işte görüyoruz, bugün insanların kafasında var olan kavram, ayet kavramı Allah'ın ayetleriyle oluşturduğu kavram değil. Onun için zaten bakın ayetleri okuyup duruyoruz, Allah'ın ayetleriyle insanların kafasında oluşturmak istediği anlamları ne olduğu konusunda sunumlar yapıyoruz. Niye? Çünkü insanların kafasında Allah'ın ortaya koyduğu, ayetleri ortaya koyduğu anlamlar yok. Bir kültür var ortaya da. Atalardan gelmek bir kültür var. Hristiyanlıktan etkilenmiş, Yahudilikten etkilenmiş, dünyanın değişik dinlerinden etkilenmiş, doğudaki Budizm'den etkilenmiş bir kozmopolit bir inanç var. Bugün Müslümanların kültürü kozmopolit bir inançtır. Allah'ın halis olan dine gelin ifadesiyle söylemek istediği sözün anlamın dışında Müslümanların inancı artık Allah'ın yalın net olarak bildirdiği ayetleri doğrultusunda bir inanç değil. Yahudilerden etkilenen, Hristiyanlardan etkilenen, Budistlerden etkilenen, tarihi kültürlerden etkilenen özellikle ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan insanlar da Türklerin eski şamanizm dilinden etkilenen bir karışım, kozmopolit bir karışımla bir inancımız var. Evet, kültürün hakim olduğu bir ahiret inancı var şu anda. Onun için Allah yeni bir ayet göndermiş olsaydı, yeni bir kitap göndermiş olsaydı, diyecekti ki bugün insanlara aynı putperestleri dediği gibi, siz ahirete inanmıyorsunuz diyecekti. Neye inanıyorlar? Onlar kendi ayetlerine inanıyorlar. Allah'ın bildirdiği ahirete değil.